Osmanlı'yı parçalayıp petrolün üzerine oturmak için İngiliz Asulu Lawrence'ın Araplar için nasıl bir kurtarıcı Mehdi rolü oynadığı hatırlanmalıdır. Tasavvufi şeytani felsefeden beslenen, İngiliz parmağıyla güçlenen ve bugün dünya Niveç dinine dönüşen bahayilik gibi nice mehdiçi tarikatlar ihdas edildiği biliniyor. Kabalacı küresel efendilerin iblis aşılı Niveç dinini dünyaya hakim kılmak için bu Mehdi kanallarını kullandığı,